İnsan Suresi Necm 598 İnsan üzerine henüz kendisi anılabilecek bir şey değilken, dehirden yani milyarca yıldan bir süre geçti mi? Elbette ki geçti. Şüphesiz biz insanı karışık bir nutfeden oluşturduk. Onu yıpratacağız, yükümlülükler vereceğiz. Bu nedenle onu çok iyi işitici, çok iyi görücü yaptık iyiyi kötüye ayıracak bilgileri yollayarak bilgilendirdik. Şüphesiz biz ona yolu gösterdik. İster kendisine verilen nimetlerin karşılığını ödeyen biri olsun, ister nankör. Şüphesiz biz kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler için zincirler, tasmalar ve alevli bir ateş hazırladık. Şüphesiz iyi adamlar, kafur katılmış bir tastan içerler. Fışkırtıldıkça da fışkırtılacak bir pınardan ki, ondan verdikleri sözleri yerine getiren, kötülüğü yayılan bir günden korkan ve biz sizi ancak Allah rızası için doyuruyoruz ve sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz. Evet, biz asık suratlı ve çatık kaşlı bir günde Rabbimizden korkarız diyerek, Allah sevgisi için, sevmesine rağmen yiyeceği yoksula ve öksüze ve tutsağa veren Allah'ın kulları içerler. Allah da bu yüzden onları o günün kötülüğünden korur. Onlara aydınlık ve sevinç rastlayacak. Sabretmelerine karşılık onlara cenneti ve ipekleri verecek. Orada tahtlara kurulmuş olarak kalacaklar. Orada bir güneş de Dondurucu bir soğuk da görmeyecekler. Ve bahçenin gölgeleri onların üzerlerine sarkacak. Ve alçaltıldıkça alçaltılacak. Ve aralarında gümüş bir kap ve billur kaseler dolaştırılacak. Kendilerinin ayarladığı billurları gümüştendir. Ve orada onlar karışımı zencefil olan bir tastan sulanırlar. Orada Selsebil denilen bir pınardan. Bir aralarında büyümez, yaşlanmaz çocuklar dolaşır. Onları gördüğünde saçılmış birer inci sanacaksın. Orayı gördüğünde mutluluk ve büyük bir mülk ve yönetim göreceksin. Üzerlerinde ince, yeşil ipekli, parlak atlastan giysiler olacak. Gümüş bileziklerle süslenmiş olacaklar. Rableri onlara tertemiz bir içecek içilecek. Şüphesiz ki bu sizin için karşılıktır. Çalışmalarınız da karşılık ödenecek niteliktedir. Necm 599 Şüphesiz biz, evet biz, Kur'an'ı sana indirdikçe indirdik. O halde Rabbinin hükmü için sabret. Onlardan günahkâra yahut hatta çok nanköre itaat etme ve daima her zaman Rabbinin ismini an. Gecenin bir bölümünde de ona boyun eğip teslimiyet göster ve onu uzun gecede her türlü noksanlıktan arındır. Sen elçi değilsin diyenler çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar ve ağır bir günü arkalarına atıyorlar. Biz, onları biz oluşturduk. Bedenlerini biz sağlam yaptık. Dilediğimizde de benzerleriyle değiştirdikçe değiştiririz. Şüphesiz bu bir öğüttür. Artık dileyen kişi Rabbine doğru yol edinir. Ve siz Allah dilemedikçe dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah en iyi bilendir, en iyi yasa koyandır. Dilediğini rahmetine sokar. Şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlara da acıklı bir azap hazırlamıştır.